Radyoda Türk sineması 19. bölüm Geçen bölümün özeti Evet Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz bölümde Adeta döneminin tarkanı haline gelen Ben yani telat Bir halk konseri için Nalan'ın semtine gitmiştim fakat ezeli rakibim olan Taci Efendi ve çift Kipaşa bu konsere gelmiş ve olay yerinde terör ısırarak konseri yarıda bıraktırmış. Ben de yani telatta, tası tarağı ve tamburumu toplayıp konserden kaçmıştım. Yine hatırlayacağınız gibi geçen bölümden bir önceki bölümde yanlış hatırlamıyorsanız 17. bölümde konakta çoraplar kaybolmuştu. Kaybolan çorapların tek müsebbibi Taci idi ve çorapları bilerek bir adamına çaldırmış ve kendi öz ailesine yüzlerce çift çorabı kelimenin tam anlamıyla kakalamıştı. Kendi aile efradını kazıtlayacak kadar insafsız ve para düşkün olan Taci, bitmek tükenmek bilmeyen para ve kötülük hırsıyla çevresindekilere eziyet ederken o sabah sabahın köründe kalkan çiftası asaki paşa, deli danalar gibi yine bir şeyler arıyordur. Ne o çift paşa? Sabahın köründe deli danalar gibi yine bir şey mi arıyorsunuz? Ayakkabılarımı arıyorum Tevrika Hanım. Ayakkabılarımı gördünüz mü? Öf, sizin bu her sabah bir şey arama huyunuzdan bıktım. Kim bilir nereye bıraktınız ayakkabılarınızı? Koskoca bir çift Seki Paşa bir çift ayakkabısına nasıl sahip olamıyor hayret? İnanın bacak kadar Ömercik bile sizin kadar eşyalarını kaybetmiyor. Anneanne anne, ayakkabılarımı gördün mü? Bakınız Tefrika Hanım Ömercik de kaybetmiş ayakkabılarını. Boşu boşuna günah mı? Şey Paşa kaymaldeciğim ayakkabılarımı gördünüz mü acaba? Aman Allah'ım yoksa sen de mi kaybettin ayakkabılarını? Evet Paşa kaymaldeciğim. Yoksa siz de mi kaybettiniz? Evet Taci damadım, ben de kaybettim. Aman Allah'ım, ayakkabılarım, ayakkabılarım yok Taci. Ayakkabılarımı gördün mü? Farkında mısınız Nalan? Yıllar sonra ilk defa bana kendi isteğinizde bir şey sordunuz. Ne kadar bahtiyarım ve ne kadar mesudu mutlak bir... ...makberi aşanım bilemezsiniz. Pardon Taci, istemeden oldu. Ben Paşa babacığıma soracaktım. Yanlışlıkla size sordum. Ziyadesiyle meskur ve mesrurum. Olsun Nalan Belki de mutluluğumuz senin o yalan soruların arasında gizli Sonra sen hep seninle ortak yanımız yok Taci derdin Görüyorsun ki ikimizin de ayakkabıları kaybolmuş Demek ki artık seninle ortak bir yanımız var Hatta iki tane ortak yanımız var Çünkü bir çift ayakkabıda iki tane ayakkabı bulunur Nalan Ukala bencil ve sinsisiniz Ama yine de sizde insanı iten bir şey var Taci Seni anlamıyorum Nalan Herkesin kıskandığı başarılı bir evliliğimiz olduğu halde bu davranışınıza akılsır erdiremiyorum. Oysa ben aradığım insanı bulduğumu başarılı bir evliliğim olduğunu zannediyordum Nalan. Evlilikte başarı aranan kişiyi bulmakta değil. Aynı zamanda aranan kişi olmaktır Taci Efendi. Lütfen daha açık konuşuyor musunuz Nalan? Ne dediğinizi anlamıyorum. Ne dediğim önemli değil. Sizin ne de anlamadığınız önemli. Neyse önemli değil. Çünkü sizi ziyadesiyle önemsemiyorum Taci. Bir gün, bir gün beni önemseyeceksiniz Nalan Hanım. Ve o gün bu söylediklerinizi bir paçavra gibi yüzümüze vuracağım. Nalan Taci, sizi Ömerci ve bizim önümüzde böyle tartışmaktan kat'i surette men ederim. Ailemize ve sülalemize yakışmayacak hal ve hareketlerde bulunmanız beni ziyadesiyle mesrur ve mütenaciz ediyor. ona göre. Bundan sonra hal ve hareketlerinize dikkat ediniz ve daha üstunlu davranınız lütfen. Israr edin. parçası koskoca çift Haseki Paşa'ya nasıl ayakkabılarını sorar ha? Löbetçiler! Löbetçiler! Bu kadını yakalayıp zindana atın çabuk! Emredersiniz Paşa Hazretleri. Sen e, koskoca paşaya nasıl ayakkabılarını sorarsın ha? Dadı parçası! İzin verin de şu dadı parçasının tırnaklarını çektirip dilini kelpetenle sökeyim paşa babacığım! Ne olur! Ne olur dadımı paşa babacığım. Size ziyadesiyle söz veriyorum. Dadım bir daha böyle bir şey yapmayacak. Hayır Nalan geçen sefer de affetme tenezzülünde bulundum. Bu sefer tatiyen affetmeyeceğim. Şey Nalan. Bir dakika bir şey konuşabilir miyiz? Eğer müsaade ederseniz paşa babacığım. Tabi taciz. Eğer bana herkesin önünde ben tacizi seviyorum derseniz. Sanırım dadıyı affettirebilirim Nalan. Sahi affettirebilir misiniz Taci? Bit tabii ki Nalan. Yeter ki siz kamuoyunun önünde beni sevdiğinizi söyleyin. Pekala. Teklifinizi ziyadesiyle kabul ediyorum. İnanınız pişman olmayacaksınız Nalan. Dilerseniz önce bir prova yapalım Nalan. Daha güzel olur. Prova mı? Asla ve ziyadesiyle kata. Sanıyorum dadının işkence görmesi sizi artık ilgilendirmiyor. Nöbetçiler, çabuk dadıyı alın. Durun, al. durun. Tamam, prova yapacağım. Ee, sizi seviyorum Taci. Şey sanıyorum ziyadesiyle diyerek Taci kelimesine biraz daha vurgu yaparsanız daha iyi olur Nalan. Sizin ziyadesiyle seviyorum Taci. Ee, şey sanıyorum sizi lafı kulağı tırmalıyor. Seni ziyadesiyle seviyorum canım bir tanem Taci. Daha samimi olur Nalan. Seni ziyadesiyle seviyorum canım bir tanem Taci. Ziyadesiyle güzel oldu Nalan. Ben de seni seviyorum. Yeniden yeşeren bu aç tomurcuklarımızı... ...paşa babamla paylaşalım Nalan. Biliyor musunuz Nalan beni çok seviyormuş Paşa babacığım. Buna çok sevindim Taci damadım. Sizi mutlu görmek beni çok duygulandırdı. Hep böyle olun yavrularım. <gülüyor> Ağlayacağım. Ş şey diyorum Paşa babacığım... ...bu dadıyı bu, bu seferlik affetsek... Hem bu zamanda istediğimiz gibi... ...diksiyonu ve fiziği düzgün... presentable bir dadı bulmak zor. Haklısın tacı damadım. Hiç böyle düşünmemiştim. Tamam, dadı affediyorum. Nöbetçiler, nöbetçiler! Bu dadıyı zindana atmayın, çabuk! Emredesin Saki Hazretleri. <gülüyor> Bana teşekkür yok mı Nalan? Sana da teşekkür ederim Taci Ne demek rica ederim Nalan Bana teşekkür etmekle Ne kadar müteşekkir olduğum Bilemezsiniz Evet o sabah tüp konak ahalisinin ayakkabılarının kaybolmasıyla başlayan kabus dolu dakikalar dadının zamansız ve yersiz hareketleriyle iyice körüklenmiş. Neredeyse dadının zindan atılmasıyla son bulacakken Nalan'ın girişimleri ve tacinin netrikasıyla olay tatlıya bağlanmıştır. Ancak kaybolan ayakkabılar hala kayıptır ve son dakikada yaşanan olaylar kaybolan ayakkabıları bir nevzede olsa unutturmuştur. Ancak bu bölümde unutulan ayakkabılar gelecek bölümde kendini yeniden hatırlatacak ve konaktakilere sorun olmaya devam edecektir. Kaptaki ayakkabılar bulunabilecek mi? Amerika hangi ülkeyi operasyon düzenleyecek? Seray Serengil'le ile kocası niye barıştı? Ve tüm bu olanlara Ömercik ne diyecek? Hepsi gelecek dolayısıyla. <gülüyor> Yazan Ben Ömer Pekin Oynayanlar Telat ve Bacı kampı, Ben Ömer Pekin Çiftasaki Paşa Serkan Öztürk Taci Fatih Dındır Nalan Serpil Pekin Aha dinleyin dinleyiciler Ha bir de teknik yapım Ben Ömer Pekin. <gülüyor>